Eûzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu ve min şururi enfusinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yüdil felâhı Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmahat fe inne'stahel hadisi Kitabullah ve hayral hadiye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muttasatuhha ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve Evet, Ceddetul Beyda sayı itikat hadisleri kitabında cahiliye bölümünde kalmıştık. 35 nolu rivayet Cabir radiyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin. Cahiliye işlerinden olan her şey ayaklarımın altındadır. Bunu Müslim sayinde rivayet etmiştir. İlk cahiliye hakkında 36 nolu rivayet İbn Abbas radiyallah'tan şöyle geliyor. İlk cahiliye dönemi Nuh aleyhisselam ve İdris aleyhisselam arasında olmuştur. Ve bin yıl sürmüştür. Yani bu iki peygamberin dönemi arasında. Ee, ve bin yıl sürmüştür. Adem aleyhisselamın neslinden iki soydan biri düz ovada, diğeri ise dağda yaşamaktaydı. Yani Habil'in çocukları ile Kabil'in çocukları. Dağdakilerin erkekleri sıhhatli, kadınlar ise kısa boylu ve çirkindi. Ovadakilerin ise kadınları sıhhatli, erkekleri ise kısa boylu ve çirkindi. İblis, ovadaki erkeklerden birine genç bir oğlan suretinde gelip ücretle ona hizmet etmeye başladı. İblis, çobanların çaldığı kavallar gibi bir kaval alıp kimsenin duymadığı güzellikte çalmaya başladı. Etrafındakiler onun güzel kaval çaldığını öğrendiler ve onu dinlemeye gittiler. Böylece yılda bir günü bayram ilan ettiler. Bugün de kadınlar erkekler, için, erkekler de kadınlar için soyundular. Dağda yaşayanlardan bir erkek, o adakilerin bayram kabul ettikleri bir günde onlara yaklaşıp kadınlar ve güzelliklerini gördü. Sonra arkadaşlarına dönüp gördüklerini anlattı ve hepsi birden o adakilerin yanına gidip onlara karıştılar. Böylece kötülük yayılmış oldu. Allah Teala'nın evlerinizde oturun, eski cahilliği adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Ayeti de buna işaret etmektedir. Ahzab 33. Ayeti. Bunun taberi tefsirinde ve tarihinde sayısız neler rivayet etmiştir. İbn e tefsirinde, Hakim Müstedrekte, Beyhak Şuabu İman'da, İbnül Cevzi el Muntazam'da ve İbn al Sakir'de tarihinde rivayet etmişlerdir. Yani e, rasullerin yeni bir dinle gönderilen rasullerin e, gönderiş gayesi insanların dinin aslından sapmalarıdır. Burada da e, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarında mesela Kabil Habil'i öldürdüğü zaman o kaçıp gidiyor. Ayrı bir yerde yaşıyor. Onun çocukları e, ayrı bir yerde türüyor. İşte Habil'in çocukları ayrı bir yerde türüyor. Burada Habil'in çocukları Allah'a itaat üzere devam ederken diğerleri işte bu e, gaflet içerisinde yaşıyorlar. Fısku onların hayatına hakim oluyor. İşte bir günde bayram ilan edip böyle açılıp saçılma ortaya çıkınca, işte ayette işaret edilen ilk cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın ifadesi, buradaki cahiliyeye işarettir diyor İbn-i Abbas Burada da işte müzik ve eğlenmeleri, işte kadınla eğlenmeleri bu ortamı birisi görüyor, arkadaşlarına haber veriyor, yani ibadet ehli olan birisi görüyor, arkadaşlarına da haber veriyor ve buna mail ediyorlar. Böylelikle yeryüzünde Allah'a ibadet eden, kulluğu yerine getiren, emri marufu nehyanın münkeri yerine getiren kimse kalmayınca Allah Azze ve Celle yeni bir peygamber gönderiyor. Bu, bu şekilde sürüp geliyor. Yani eskiden beri işte insanlar şeytanın adımlarına uydukları ve yeryüzünde Allah'a kulluk eden kalmadığı zaman Allah Azze ve Celle bunu böyle, yani kalmadığı zaman derken burada kastımız fert olarak kalmaması değil. Toplum olarak yaşamdan Allah'ın dininin çıkmasıdır. Yani herhangi bir beldede Allah'a kulluk eder, kimseler kalmaz, Allah'a kulluk yasaklanır, münker olan şeyler emredilir, yaşanır hale gelirse oraya bir afet bekler. Burada mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden önceki zamana gelirsek, epey bir dönem geçmiş, peygambersiz fetret dönemi. Fakat tek tük Tevhidi yerine getirenler var. Ama bunlar toplumda yaşayamıyor bak. Toplumlar içerisinde yaşayamıyorlar. Mesela Zeyd bin Amr bin Nüfeyd, Mekke toplumundaki insanlar tamamen şirket alınca, ibadetlerinde şirk koşmaya başlayınca, toplumdan ayrılmış dağ başlarında yaşıyordu. Yani toplum içerisinde yaşayamıyor. İşte herhangi bir toplum bu şekilde Allah'ın dinini tamamen, terk eder, kulluğu tamamen terk eder, şirk hakim olur, fısku isyan hakim olursa, ya bir yeni bir peygamberin yeni bir şeriatla gelmesi, bu yeni bir şeriat, yeni emirler üzerine o kavimle harp etmesi e, veyahut da afetler söz konusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir peygamber gelmeyeceğine göre e, bu ümmette artık emri maruf ve nehyanın münker terk edildiği zaman belaları, afetleri beklemek düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatı bu konuya çokça uyarıda bulunmuştur. Çokça hadisler gelmiştir. Şayet bir toplumun iyileri, bilgilileri, salihleri herhangi bir kötülük aleni olarak işlenmeye başladığı zaman onu değiştirebilecek güçleri varken bunu yapmazlarsa, ona engel olmazlarsa Allah o kötülüğü umumileştirir. Yani o toplumun aleni olarak işledikleri, kimsenin karşı çıkmadığı veya çıkamayacağı bir pozisyona gelir. Artık isteseler de karşı çıkamazlar yani. Güçleri kalmaz. O zaman da salihleri dua eder de Allah salihlerin de duasını kabul etmez buyruluyor. Yani bu da işte bu ümmette yaşanıp süre gelen bir durum. Bu sebeple herhangi bir kötülüğe, Allah'ın ve Resulünün yasaklamış olduğu herhangi bir kötülüğe mani olma gücü varken bir kimsenin bunu terk etmemez gerekir. Bunu terk ettiği zaman o kötülük e, hakim olur. Hatta o kötülük iyi görülmeye başlanır. İşte sünnetler bidat, bidatler sünnet olarak, münkerler maruf, maruflar münker olarak, hainler dürüst, dürüstler hain olarak görülmeye başlanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları kıyametin e, alameti olarak zikrediyor bak. Yani bu dengelerin değişmesini kıyametin alameti olarak zikrediyor. Yani bu hal yaygın bir hal alırsa toplumu tamamen kuşatırsa işte bu artık büyük kıyametin e, bir habercisidir. Evet. Cahiliyeyi bilme. Bunun önemi. 37 No'lu rivayet Ömer bin El-Hattab Radyalan şöyle demiştir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Arapların burada Müslümanları kastediyor. Ne zaman helak olacağını anladım. İşlerinin başına Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabelik yapmamış ve cahiliyeyi bilmeyen kimseler gelirse İslam'ın bağları birer birer çözülür. Bunu Hakim Ebunaym Hilale, İbn Sa'd Tabakat'ta, İbn Neşeye ve Şuabü'l-İman da Beyhaki ve İbnülcat catt Müslen'de rivayet etmişlerdir. Yani bu nimet demek ki ne zaman bozulurmuş, helak olurmuş. Cahiliyeyi bilmedikleri zaman. Cahiliyeyi bilmeyen kimseler başlarına geldiği zaman, işlerinin başlarına cahiliyeyi bilmeyen kimseler geçtiği zaman. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında e, cahiliye ehline, kitap ehline, yani kitaplı ya da kitapsız kafirlere benzemekten yasaklamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bundan yasaklamış. Bu ümmetin işte 73 fırka ayrılacağını önce önceki ümmetlerin, e, işte Yahudilerin 71, Hristiyanların 72 fırka ayrıldığını bu ümmetin de 73 fırka ayrılacağını Yine öncekilerin başından ne geldiyse bu ümmetin başına da aynısının geleceğini, bu ümmetin öncekileri adım adım karış karış takip edeceğini, hatta bir keller deliğine girecek olsa onlardan birisi eğer girmişse, bu ümmette birilerinin aynısını yapacağını, yani böyle manasız şeyleri bile yapacağını haber vermiştir. Şimdi bunun manası şu demek, madem bu ümmet Yahudilerin, Hristiyanların veya kitapsız kafirlerin yapacağı her şeyi yapacak. Yani onlarda ne meydana gelmişse bu ümmette birileri mutlaka yapacak bunu. Hatta İbn-i Hamr radyalanmadan gelen rivayette diyor ki eğer geçmiş ümmetlerden birileri aleni olarak anasıyla zina etmişse bu ümmetten de birisi bunu yapacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Yani çirkinlikler bu kadar. Bu ümmette işlenir olacak. İşte cahiliye insan bildiği zaman ondan sakınır. Ama bilmezse cahiliyeyi, yani geçmiş ümmetlerin başına neler gelmiş, şeytan onları nasıl kandırmış, peygamberler neye davet etmiş, bunları bilmeyen bir insan, bu mücadele eden habersiz olan bir insan, bu ümmet içerisinde de helakin adımlarını atmış olur. Hele bunlar iş başına geldiği zaman, söz sahibi olduğu zaman diğer bir hadiste bildirildiği gibi işte daha söz sahibi olduğu zaman diyor Rüeybida nedir Allah'ın Resulü? Milletin umumu umum işleri hakkında söz sahibi olan Ahmak kişidir. Değersiz, sapık kişilerdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu ya dünyaları hakkında söz sahibi ya dinleri hakkında söz sahibi. ikisinde de kapsar bu bir ifadesi. Yani yönetimlere insanların münafıkları geçecek, ahmakları geçecek. Din hakkında da aynı şekilde. Hatipleri münafıkları olacak. Yapmadıkları şeyleri söyleyen ve emrolunmadıkları şeyi yapan kimseler olacak. Evet, bu sebeple cahiliye hasletlerini bilmek, cahiliyeden sakınmak için önemli. Bunları da ayrı başlık halinde ele aldık. 38 no'lu rivayet Ebu Ürer Radyalan'ta Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. İtaatten çıkıp cemaatten ayrılan öldüğünde cahiliye ölümüyle ölür. Kim kör bir bayrağın altında savaşır, asabiyeti yani taasukta bulunduğu grup için öfkelenir, Asabiyeti yani tasutta bulunduğu grubu desteklemek için savaşır veya asabiyete çağırırken öldürülürse cahiliye üzere öldürülmüş olur. Kim de iyisini kötüsünü ayırmadan ümmetime karşı ayaklanıp vurursa, ümmetim e, mümininden sakınmaz ve ahit sahibinin ahdini gözetmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Diğer rivayette ümmetimden değildir şeklindedir. Bunu Ahmet, Müslim, İsa bin Rahüye... Ebu Avane, Beyhaki, İbn-i i̇bn Mace, Nesai-i Sünel-Kübrada rivayet etmişlerdir. Aynısını Mut'in bin Cübeyr Radyalant'ten Ebu Daud, İbn-i Adi Beyhaki el-Adab'da Deylemi rivayet etmişlerdir. İsnadında kopukluk vardı ama bu rivayetin şahitliğiyle o da sahihtir. Burada cemaatten ayrılan, itaatten çıkıp cemaatten ayrılan, yani Müslümanların halifesi bulunduğu zaman, şu an böyle bir hilafet yok, fakat Müslümanların halifesi olduğu zaman da cemaatten ayrılan, halifeden ayrılan kişi cahiliye ölümüyle ölür. Şimdi o Zeyfe Radiyallahu'nun hadisinde nasıl geçiyordu? Ee, i̇nsanlar hep hayırdan sorarlardı. Ben de başıma gelir korkusuyla şerden sorardım. Ey Allah'ın Resulü dedim, biz e, bir şer içerisindeydik. Yani şirkin içerisindeydik. Allah seni göndererek bizi hayra kavuşturdu. Senin bu hayır döneminden sonra şer var mıdır? Evet. Benden sonra bulanıklık vardır diye aşama aşama ümmetin durumunu açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bulanıklığı nedir diye sorduğunda sizin dilinizi konuşan ama kalpleri başkalarının kalbi gibi olan kimselerdir diyor. Uzunca devam ediyor hadis. Sonunda şu ifadeler var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların imamından yani halifesinden ve cemaatinden ayrılma diye emrediyor. Huzeyfe Radyalan diyor ki bu sefer, peki ya Müslümanların halifesi ve cemaati yoksa ne yapayım? O zaman bütün fırkalardan uzaklaş, evinde ağaç kabuğu dişlemek zorunda kalsan bile onların hiçbirisine bulaşma buyuruyor. Çünkü Müslümanların halifesi ve cemaati bulunmadığında o zaman sadece fırka söz konusudur. Fırka derken kasıt, cemaatten ayrılmış gruplardır bunlar. Şimdi, halife yok, cemaat, Alimlerle, yani hilafet siyasi manadaki Müslümanların yönetimi, cemaat ise dini manadaki yönetimidir. Kamil hilafet, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın raş talifelerinin hilafeti, hem dinin hem dünya işlerinin siyasetinin bir otoritede toplandığı hilafettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benden sonra hilafet 30 senedir, ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacaktır diyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'dan gelen hadiste diyor ki, yönetimle Kur'an birbirinden ayrılacaktır. Siz Kur'an'ın bulunduğu, ilmin bulunduğu tarafta yer alın diye bildiriyor. Şimdi bu 30 senelik hilafetten sonra, yani Hasan bin Ali radıyallahu anh'ın hilafeti Muaviye radıyallahu anh'a bırakmasından sonra ısırıcı sultanlık dönemi başlamıştır. O zaman cemaat nerede? Muaz radıyallahu hadisinde belirtildiği gibi, Kur'an ve sünnetle amel eden alimlerde. Bu sebeple İsa bin Rahüye, Rahimullah'a, e bu mesele sorunca şöyle diyor. Cahillere sorsan derler ki cemaat insan kalabalığıdır. Halbuki öyle değil diyor. Cemaat tek başına dahi olsa Kur'an ve sünnetle amel eden alimle beraber olan kimsedir. Onunla beraber olan cemaattir. Ondan ayrılan ise cemaatten ayrılmıştır diyor. Şimdi hilafet bulunmadığı zaman bunun manası şimdi Osmanlı'da hilafet mi vardı? Evet, zahiri, siyasi manadaki hilafet vardı. Emevilerde hilafet mi vardı? Evet, zahiri hilafet vardı. Ama cemaatten ayrılmamak acaba o Emevi yöneticilerden ayrılmamak mıydı? Muaviye Radiyalan'tan ve onun çocuklarından ayrılmamak mıydı? Değil. Burada cemaat, cemaati gözetmek demek sahabelerin üzerinde bulunduğu, selefin üzerinde bulunduğu menheşten ayrılmamak şeklindeydi. Çünkü Raşid Hilafet Bitmiş. Isırıcı sultanlık başlamış. Cemaat ve imam birbirinden ayrılmış. Yani Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılmış. O zaman Müslümanlara düşen şey, Kur'an'ın tarafında yer almak. Kur'an ve sünnetin tarafında yer almak. Alimlerle beraber hareket etmek. Sonra bu Suri hilafet, yani göstermelik bir hilafet olan, ısırıcı sultanlık şekli olan bu hilafet, bakın tamamen kaldırılıyor Cumhuriyet dönemiyle. Aslında yani bu put kafanın kaldırdığı şey yani gerçek hilafet değil. göstermedik ısırıcı sultanlık siyasi manada Müslümanlar temsil eden organ. Evet bunun kaldırılması da büyük suç. O ayrı bir mesele. Siyasi manada bir suç. Fakat cemaati gözetmek isteyen kimse Kur'an ve sünnetin sahabenin, selefin menheci üzerine anlaşıldığı ilim meclislerine devam etmekle olur. Bu sebeple burada... Biz cemaatten ayrılan kimse cahiliye üzere ölür ifadesini böyle anlamamız lazım. Yani cemaat demek e, İbn Mes'ud radıyallah'tan gelen rivayet olduğu gibi tek başına dahi olsan Kur'an ve sünnet üzere olmandır. Evet. Eğer cemaat de yoksa, yani Müslümanların bu şekilde kitap ve sünnete yönlendiren, bunu insanlara öğreten alimleri de yoksa o zaman insan topluluklar diye gördüğün şey Cemaat değil. Bunlar birer fırkadır. Herhangi bir topluluk ki başlarında alim yok. Ama aralarında emsel diyorlar yani. En emsel olanını geçiriyorlar. Abi olanı, en yaşlı olanı, en tecrübeli olanı veya ağzı en iyi laf yapanı. Ama alim değil. Yani Kur'an'ı bilmez, sünneti bilmez, sahihini bilmez, zayıfını bilmez, mutlakını bilmez, mukayyedini bilmez, umumunu bilmez, hususunu bilmez. Ama bilgi sahibidir. Okumuştur yani biraz. Böyle bir ağabeyi cemaatin başına geçirirler. İşte o bir fırkadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Amr radıyallahu gelen riayette Allah ilmi insanlardan söküp almak suretiyle kaldırmaz. Ancak alimlerin canlarını alır. O alimlerle beraber ilimleri de gitmiş olur. Sonra insanlar cahilleri öndere edinirler ve bunlara sorarlar. Onlar da ilimsiz olarak, delilsiz olarak bir rivayette reyleriyle fetva verirler, bir rivayette kıyaslarıyla fetva verirler ve hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar buyuruyor. İşte böyle bir sapıklığa götüren fırkalar haline gelir o zaman böyle topluluklar. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti fırkalardan bir fırkadır. Suudi Arabistan Devleti fırkalardan bir fırkadır. İşte Birleşik Arap Emirlikleri Devleti, fırkalardan bir fırkadır. Bunlar siyasi fırkalar. Bunlar her biri yönetim, devlet sahibi, ayrı devletler. İç Müslüman devletler oldukları için söylüyoruz. İşte Mısır'dır, Fas'tır, falandır, filandır. Bu ülkelerin her biri siyasi manada fırkadırlar. Bunlar hiçbirisi halife değil. Şimdi e o zaman mesela bazı topluluklar var, Hizbut-Tahrir gibi cemaatler var. Hilafetin iadesi için çalışıyorlar. Ama hangi hilafetin ısırıcı sultanlığa dönüşmüş olan dünya hilafetini, dünyevi, siyasi manadaki olan hilafet için? Bu kimselerin kendileri ashabın üzerinde bulundukları o cemaatin, akidenin, el sünnet ve cemaat akidesinden uzak, ondan hatta habersiz kimselerdir. Dolayısıyla bunlar hilafeti ihya etmiş olsalar, siyasi manada geri getirmiş olsalar veya kaplancılar veya ötekileri veya işitçiler, veya ötekiler birikiler, her neyse. Bunlar kendileri cemaatten ayrılmış kimselerdir zaten. Bunların kendileri ayrı bir fırkadır zaten. Bunlar hilafeti e, şayet tesis edecek olurlarsa, yani ülke liderlerini tek bir lider altında toplayıp, tek bir İslam devlet haline getirirlerse, yine cemaati temsil etmezler. Bu akidede de oldukları sürece. Hilafet, birincisi Kureyşi olmak zorunda halifenin. İkincisi, Kur'an ve sünnete mutabık olmak zorunda. Selefe uymak zorunda ve ee, daha başka şeyler. Isırıcı bir sultanlık olmamalı. Hilafet yani e, saltanat şeklinde babadan ola geçen bir şey değildir. Ee, yani Ebubekir Bekir hilafeti neyse, Ömer radiyalarının, Ali ve Osman radiyalarının hilafetleri neyse Kamil hilafetle kast edilen budur. Ve Müslümanların tek bir devleti olur. Tek bir devleti olmadığı zaman diğerlerinin hepsi yani birden fazla devletten hepsi birer fırka. Eğer bunlardan birisi hilafet devleti ise diğerleriyle savaşıp kendi boyunduruğuna almak mecburiyetindedir. Ama bugün böyle bir İslam devleti söz konusu değil. O halde biz bu hadislerden dolayı nasıl bir önlem almalıyız? Yani cemaatten ayrılmış olmamak için, cahiliye üzere ölmemek için işte gidip IŞİD'in sapık liderine mi biat edelim? Yoksa öbür tarafta tarikatçılar var, onlar da biat topluyor, onlara mı biat edelim? Yoksa böyle kendi başlarına biat toplayan fırkalar var, fırka liderler var, bunlara mı biat edelim? Burada kastedilen cemaat, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu cemaattir. Yani akidesi, menheci bakımından kitap ve sünnete uyan, sahabelerin yolunda olan herkes bu şekilde bu cemaate mensup olur. Yani akidesini, menhecini kitap ve sünnete uyduran sahabelerin yolunda, selefin yolunda olan kimseler bu cemaati gözetmiş olurlar. İlim ehli, işte kitap ve sünnete bağlı olan, selefin yolunda olan ilim ehliyle beraber olmak demek ki e, cemaatin mensubu olmak demektir. Bunun için işte birisine biat etmek gibi bir şart yoktur. Bilakis kişi gönlüyle Kitaba ve sünnete biat eder. Allah'a biat eder. Rasulüne biat eder. Allah'a ve Rasulüne itaat etmeye söz verir. Bu ilim ehlinden de Allah'a ve Rasulüne itaat edebilmek için bilgi alır, yardım alır. Onun kendisine itaat değil. İtaat Allah'a ve Rasulüne olmak zorundadır. Bu alimin avantajı nedir peki? Yani neden ben bir alime başvurmalıyım? Neden ondan yararlanmalıyım? Çünkü dediğimiz gibi işte kitabın Nasihini, mensuhunu, mutlakını, mukayyedini, umum ifadelerini, hususunu, hadislerin, sünnetlerin sayı olanını, olmayanını, selefin menhecini, akidesini, pek çok şeyi bir insan ancak bu alimler vasıtasıyla, kitap ve sünnetin yoluna giden, selefin menhecinde ilerleyen alimler vasıtasıyla öğrenir. Onlardan istifade eder dolayısıyla Müslüman. Ee, ama... Böyle olmayan gruplara gelince işte bunlar asabiyet. Mesela Türkiye Cumhuriyeti için adam savaşıyor. Bakın kim asabiyeti için, Tavsut'ta bulunduğu grup için öfkelenir, onu desteklemek için savaşırsa, buna çağırırken ölürse cahiliye üzeri ölür. Dedik ki Türkiye devleti veya diğer Arap ülkeleri olsun, İslam ülkesi denilen ülkelerin hepsi birer fırkadır. Bunlar cemaati ve hilafeti temsil eden devletler değildir. Dolayısıyla bu devletlerin yücelmesi için diğer Müslümanlarla savaşan kimseler cahiliye için taasüp gösteren, asabiyeti için savaşan, onu desteklemek için savaşan kimselerdir. Suriye'de hareket yapıldı, Irak'ta yapıldı. İnsanlar ayaklandılar. Bu savaşmalarda yönetim için, yani yönetimi ele geçirmek için Cahiliye üzere. Kimle savaşıyorsun? Yine la ilahe illallah diyen kimselerle savaşıyorlar. Bunların hepsi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere, nankörlere dönmeyin diye uyardığı şeylerdir. Yani ehli İslam münafık dahi olsalar, münafıkların da öldürülmesi yasaktır. Ta ki... Müslümanların kadısı o münafıkların irtidadına hükmetmediği sürece yani hücceti ikam edip de onun nifakı aleni bir küfür, aleni bir irtidat şekline döndüğü tespit edilmedikçe münafıkların öldürülmesi de yasaktır La ilahe illallah dedikleri sürece Dolayısıyla böyle savaşlara girmek yani Müslümanları şu aşamada e, siyasi mücadelelere itmek fitnenin ta kendisidir Bizim cahiliye üzere ölmemek için çabalamamız gereken şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğretmiş olduğu akideyi, amelleri, menheci, ahlakı öğrenip bunların gereğince yaşamaktır ve bu ilmi diri tutmak, sonraki nesillere aktarabilmektir. Bu yaşanan bir şey haline geldiği zaman, yani toplum tarafından benimsendiği zaman siyasi boyut ister istemez ortaya çıkacak. Yani insanlar dini hayatlarına geçirdiği zaman işte hırsızlık yapanın elinin kesilmesi, zinadenin evli ise öldürülmesi vesaire, bunun gibi e, hukuki yönleri de Allah'ın kitabına göre e, halletme zorunlu ortaya çıkacaktır. Ama ilk önce Müslümanların dinlerini yaşaması gerekiyor. Yoksa önce devlet kurusun sonra insanlar dini yaşasın denilirse hilafet için çalışan diğer grupların yaptıkları gibi o zaman ne olur? Bugün insanlar Birbirini tekfir eden inançlara sahipler İslam adına. Birisi Allah yukarıda dedin mi kafirsin diyor. Birisi Allah her yerde dedin mi kafirsin diyor. Bizim itikadımız bu. Allah semadadır. Arşının üzerindedir. Kitap ve sünnetin gösterdiği de bu. Ama böyle inandığın için karşındaki Müslüman seni tekfir ediyor. Böyle cahil öyle kandırılmış. Çirk olan akideye böyle inandırılmış. Ve onu din adına savunuyor ve seni din adına e, tekvir ediyor. İnandığı akide uğruna seni tekvir ediyor. Şimdi, sen veya o. Bu iki itikattan bahsedelim. Birisi Allah her yerde diyor, birisi Allah semadadır diyor. İki kişiden birisi. Bunlardan birisi devletin başında olduğu zaman diğerini ne yapacak? Öldürecektir. Yani diğerine göre o küfürdür. Bu söz sahibi kılınmayacaktır. Peki ya... Biz sadece bir tane meseleden örnek verdik. Akidenin bir sürü meselesi var. İmanla ilgili meseleler var. İman artar mıydı? Eksilir miydi? Şu muydu? Bu muydu? İmanın şartları, İslam'ın şartları, iman ile İslam isimleri. Bunlar birbirinden ayrı mıdır? Değil midir? Vesaire vesaire. Bu meseleler, işte Allah Azze ve Celle'nin ahirette görülüp görülmeyeceği meselesi. Haus, Deccal, nehdi, yani bunun gibi itikat meseleleri ki bu kitapta genellikle itikat konularını ele aldık mesela. Bunların kitap ve sünnete göre halledilmesi lazım değil mi? Şimdi herkes, bütün fırkalar kitap ve sünnet diyor ama bu meselelerde başka başka itikatlara sahipler. Felsefe yapıyor, kelam yapıyor, yorum yapıyor, kıyas yapıyor, reyde bulunuyor. Hatta bazıları keşifle, şununla bununla Değişik kaynaklara dayanarak din konusunda farklı itikatlara sahiptirilir. Bunlar çözülmedikçe, yani doğru bir akide olmadıkça bir kere Allah Azze ve Celle yardım etmez. Allah Azze ve Celle kullarına yardımını, desteğini bir şarta bağlamıştır. Siz Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Allah yardımına muhtaç mı? Değil. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki, yani onun dinine yardım etmek demek, Kitaba ve sünnete teslim olmaktır. Yani Allah'a ve Rasulüne nasihat ile kast Allah'ın dinine karşı, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine karşı samimi olmak, samimi bir şekilde bunlara yapışmak, sarılmak, gerekleriyle amel etmektir. Biz böyle olursak Allah Azze ve Celle yardım edecek. Böyle olmazsak yardım etmeyecek. Yardım etmeyecekse ne olacak? İşte insanlar hilafet diye, yönetim diye, işte yönetimde kafirler var onları indirelim diye, Savaşmaya çağıracaklar, cihat diyecekler bunun adına. Sonra la ilahe illallah diyen insanlar birbirini vuracak, öldürecek, kafir de gelecek. Müslümanların kaynaklarını bugün olduğu gibi, istedikleri gibi yönetecek, yiyecek, devşirecekler. Evet, kim iyisini kötüsünü ayırmadan ümmetine karşı ayaklanıp vurursa, burada da Mesela mümininden sakınmaz ve ahit sahibinin ahdini gözetmezse, burada sadece mümin olandan sakınmak değil, aynı zamanda ahit sahibinin ahdini gözetmekten de bahsediliyor. Bu ne demek? Mesela e, Yahudi olsun, Hristiyan olsun bunlara zimmet ahdi verildiği zaman zimmet ahdi verildiği zaman bunlara dokunamazsın. Onlar taşkınlık yapmaz sürece. Dış devletten birisi işte emanla geldi senin ülkene. Bu Azılı bir İslam düşmanı da olabilir. Mesela Putin geliyor. Neyle geliyor? İşte Türkiye'nin başındaki münafık şey veriyor ona. Eman veriyor, pasaport veriyor, vize veriyor neyse işte. Güvence veriyor yani o da geliyor. O taşkınlık yapmaz sürece, yani o kendi sınırlarını aşmadığı sürece Müslümanlara ona dokunamazlar. Çünkü münafık dahi olsa... Erkek olsun, kadın olsun, köle olsun, hür olsun fark etmez. Herhangi bir Müslümanın ehli İslam'a mensup bir kimsenin verdiği bir eman bütün Müslümanları bağlar. Bütün Müslümanlar buna riayet etmek zorundadır. Ta ki o taşkınlık yapmaz sürece. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bunlara uyarıda bulunuyor. Bunu uyarda bulunması bunların ihlal edileceği içindir. Yani bunlar olacak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunlar vahyedilmiş o da uyarmıştır ümmetini. İşte kim bunları yaparsa o benden değildir. Ben de ondan değilim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cabir radıyallahu anh'dan gelen rivayet 39 numaralı rivayet. Bizler Nebi sallallahu aleyhi ve ile beraber bir gazvedeydik. Muhacirlerden biri ensardan birinin sırtına vurdu. Ensarlı, ey ensar yetişin diye seslenip onları yardıma çağırdı. Muacir de, ey muacirler yetişin diye seslenip onları yardıma çağırdı. İlk önce şu ensar ve muaciri tekrar bir hatırlatmak lazım. Ne demek bunlar? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmeden önce bir kısım insanlar Orada iman ettiler. Önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı sahabelerini göndermişti. Onlar tebliğde bulundular. Ve Medine'de bir topluluk oluştu. Bunlar iman ettiler. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların yanına hicret etti. Bir takım sahabeleriyle beraber. Önce bazı sahabelerini gönderdi. Sonra kendisi hicret etti. Bu hicret edenleri, bu Ensar, bir kardeş, İslam kardeşi kabul edip her şeylerini paylaştılar. Şimdi Ensar ile kast burada, o Medine'de önceden yerleşmiş olanlar, muhacirler ise Mekke'de dinleri için hicret etmiş olan kimseler. Şimdi ensarlığıyla ile olan iki kişi arasında böyle bir olay yaşanmış. Biri diğerin sırtına vurmuş. O da hemen kabilesini, ey Ensar, ey Medineliler mesela, ey Medineliler yetişin. Bu sefer muhacirde tutuyor ki, ey muhacirler, ey Mekke'den hicret edenler yetişin diyerek kabilelerini çağırıyorlar. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işitince şöyle buyurdu.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 Abdullah bin Ubey bin Selul münafıkların lideri, önde geleni. O da Medine'li. Medine'nin yerleşik olanlarındandır. Ensar sınıfından sayılıyor yani. Bize karşı mı toplanıyorsunuz diyerek o da ortamı germeye çalışıyor yani. Medine'ye dönünce görüşürüz. O zaman aziz olanımız zelli olanımızı çıkaracak. Yani o muacirlerin defterini düreceğiz manasında tehditvari bir şey söylüyor. Bu üzerine Ömer radıyallahu anh Abdullah bin Ubey hakkında ey Allah'ın Resulü şu habisi öldürmeyelim mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır insanlar o arkadaşlarını öldürüyor demesinler buyurdu. Evet bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada aziz olan zelil olanı çıkaracaktır sözüyle Muhammed aleyhissalatu vesselamı ve onunla beraber hicret edenleri kastediyordu. Elbette ki bu söz de bir küfürdür. Ömer Radiyaland da o Abdullah bin Ubey bin Selül öldürmek isteyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o arkadaşlarını öldürüyor demesinler diyerek bunu yasaklıyor. Neden? Çünkü Abdullah bin Ubey bin Selül her ne kadar münafık da olsa kendini ispet nispet eden Müslümanların cemaati içerisinde sayısal olarak, siyasi olarak Müslümanların arasında bulunan bir kimse. Yani bunun manası şu demek, yani öldürse... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu öldürse arkadaşı mıydı, sahabesi miydi? Aslında öyle değil. Ama diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle demesinler müşrikler. Çünkü mesela müşrikler bunu bilmez değil mi? Yani biz mesela Müslüman topluluğuyuz. Aramızda yani mesela Türkiye'yi esas alırsak biz Müslüman bir ülkeyiz diyoruz. %99'u Müslüman diye geçiyor. Ama bu %99'un içerisinde azılı kafirler, zındıklar var yani büyük büyük çoğunlukta hem de Atatürkçüler var, laikler var. Bunlar hakikatte kafirdirler. Din falan tanımıyorlar. Ha, Atatürk'ten başka bir şey bilmiyorlar. Laiklik diyorlar, demokrasi diyorlar. E, i̇şte el kesme cezasıdır hırsızlığın, işte zina cezasıdır falan filan. Bunlar çağ dışı kanunlardır diyerek Kur'an'ı, sünneti inkar eden kimseler ama Müslümanız diyorlar. Şimdi dış devletlerden baktığın zaman bunlar kendisine Müslümanım diyen insanlar. Sen bunlarla savaştığın zaman ha, Müslümanlar birbiriyle savaşıyor derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın böyle bir görüntüyü dahi e, hoş bulmuyor. Münafıkları bu yüzden öldürmüyor. Münafıklar herhangi bir küfür fiilleri kendilerinden sadır olduğu zaman e, ayet dahi nazlı olsa gelirlerdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapmadıklarına dair Yemin ediyorlar. Söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Yani zahiren bir tevbe isar ediyorlar. Yani biz bugün e, Türkiye olarak İslam devleti olsaydık ve işte bırakın herkes istediği gibi içki içsin istediği gibi açılsın, saçılsın diyen şu kimseleri çağırsak, hesaba çeksek ya tevbe edin ya da öldürüleceksiniz desek bunlar ne yapardı? Biz öldürülmeyi tercih ediyoruz diyeceklerini sanıyor musunuz? Yani biz küfrümüzde e, ne varız. Çok az çıkar herhalde. Umumiyetle işte TB ettik. Veya e, biz zaten o görüşte değiliz. Yan çizecekler. Biz de Müslümanız. Biz de Kur'an'ı istiyoruz. Biz de şeriat istiyoruz. Nitekim AKP şeriatla alakası yok ama <gülüyor> AKP iktidar oldu diye bir sürü münafıklar kendilerini dünkü solcular hemen bu kanada geçiriverdiler. Ve yani bu işler böyledir. Yarın İslam devleti olsa bu karşımızdaki küfrün dili olmuş adamlarda aynen sanki senden benden daha fazla şeriatçı kesilecekler. Başka bir şey olmayacak yani. Bu sebeple yani e, mevcut şartları da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözetiyor öyle ya da böyle. Kendisini İslam'a nispet eden, La İlahe illallah diyen, bizim kıblemize yönelen kimseleri öldürmeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Biz onların hakikatte kafir olduklarını, kalplerinin kübrizler olduğunu bilsek dahi. Ta ki o küfürlerini kendileri itiraf edip aleni mürtetler olmadıkları sürece. Yine Enes radıyallahu gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biri Habeşli, diğeri Kıpti olan iki kölesi vardı. Bir gün bunlar tartıştılar. Biri diğerine ''Ey Habeşli'' dedi, diğeri de ona ''Ey Kıpti'' dedi. Yani birisi tartışma esnasında onun Habeşli olmasını yüzüne vurdu, öbürü de Kıpti olmasını, yani bundan dolayı aşağılamak için söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ''Böyle söylemeyin, her ikinizde Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ümmetinden iki adamsınız.'' Bunu Hasan İsnad'da, Taberani, Evsat'ta ve Mücemü's-Sahih'te Ebu Ya'la ve Hatibül Bağdadi tarihinde rivayet etmişlerdir. 41 no'lu rivayet. Haricel işaret radyolardan Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İnsanlara cahiliye adetlerinde olduğu gibi seslenen kişiler cehennem odunu olacaklardır. Bir adam Eyalan Allah'ın Resulü oruç tutsa, namaz kılsa da mı dedi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki oruç tutsa da namaz kılsa da öyledir. Allah Teala nasıl size Müslümanlar, Müminler ve Allah'ın kulları demişse siz de birbirinizi buna uygun şekilde çağırın. Bunun Nesai, Tirmizi, Tealaisi, İbni Uzeymi, Hakim, Ahmet İbn İbdan, Ebu Yale ve Taberani müslimin şartına göre bir isnafla rivayet etmişlerdir. Aslında rivayet uzun. Burada kısa olarak gelmiş. Özet gelmiş. <gülüyor> Yani e, Enes Radyalan hadisinde geçtiği gibi bir duruma bir vurgu var. Cahiliye adetlerinde olduğu gibi seslenen kişiler. Bunlar cehennem odun olacak. İsterse namaz kısın, isterse oruç tutsun. Yani Müslümanlık fası ön plana çıkmalı. Bir kimsenin Türk olması, Kürt olması, Arap olması, Çeçen olması, şu olması, bu olmaz. Bunları bir kimseyi aşağılama e, sadedinde kullanmak. Yani onu nesebi bakımından karalamak veya övgü vesilesi olarak Türk'ün Arap'tan, Arap'ın Türk'ten, Acem'den vesaire Bunları üstünlük vesilesi saymak. Bunlar cahiliye adetleridir. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle kimseleri tehdit ediyor. Yani bunlar cehennem odunu olacaklardır. Cahiliye seslenmeleri. Hele hele bir de e, bazı hadislerde hee Sonraki hadislerde o açıklama var. Ubeybin kabradiyelandan bir adam ey falancı ey falan falanoğlarının mensubu dediğini işitti. Ubeybin kabradiyelar ona dedi ki babanın aletini ısır. Bunu söylerken kinaye yapmadı. Ona ey Ebul Münzir sen müstehcem konuşan biri değildin dediler. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kim cahiliye nispetiyle gurur duyarsa ona babasının şeyini ısırtın ve bunu üstü kapalı söylemeyin. Bunu Bukhari, edebil ül İbn-i İbban, ziyar Makser, Muhtayr'de, nesay Kübra'da, Ahmet, Taha-ı Şerr-ı Taberani, Mucemin'de, say rivayetler Sınav'da rivayet ettiler, da etti. i̇bn Ömer radiyalanmadan <gülüyor> Mekke'nin fethedildiği gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bine üzerinde Kabe'yi tavaf etti. Rükünleri de elindeki asasıyla selamladı. Tavafını bitirdikten sonra kalabalıktan devesini çöktürecek bir yer bulamadı.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 Allah Teala ey insanlar gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah kanında sizin en üstün olanınız en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah alimdir, habirdir. Hucurat 13. ayetinde böyle buyuruyor. Bu sözümü söyler ve hem kendim hem de sizin için Allah'tan bağışlanma dilerim. Bunu Tirmizi İbn-i İbn, İpan, Abdül ve Gavşer-i Sünnet'e veya şuhab Müslimin şartına göre sahip bir ısnatla rivayet etmişlerdir. Yani e, önce hadisler ve bu hadislerde kim cahiliye nispetiyle gurur duyarsa yani e, cehennemlik olmuş küfür üzere ölmüş atalarıyla gurur duyarsa yani bunlarla övünürse ona babasının aletini ısırmasını söyleyin. Bunu da kapalı üstü kapalı söylemeyin. Yani açıkça sövün diye bir e, yönlendirme var bu hadiste. Yani e, Küfür üzere ölmüş, cahiliyeyi savunmuş, cahiliye taraftarı olmuş atalar. Bunları ünç vesilesi yapan bir kimse bunu hak eder. Bundan daha kötüsünü hak eder. Cennet odunu olurlar ifadesi daha şiddetli bir tehdittir. Böyle kötülüklerin önüne geçmek için buna böyle davranan kimseye bu şekilde sövme, kinaya yapmadan sövmeye de bir cevaz gelmiştir. Nitekim Ubeybin, Kabrada diyalan bunu fiili olarak, hadisin Ravisi fiili olarak da uygulamıştır. Ne demiş o? Ey falanca, ey filan mensubu. Yani birisine böyle sesleniyor. Yani onu belki aşağılamak için veya belki de onu övmek için söylüyor. Mesela küfür üzerine ölmüş bir kabile düşünün. O kabileye mensup. O kabileyle övüyor mesela bir kimseyi. Böyle bir durumda Ubeyb'in Kavrı adıyla direkt bu hadisde amel ederek e, babanın aletini ısır diyor ona. Evet, işte tehdit bu konuda. Bu sebeple bizim e, Müslümanların arasında bu gibi şeyleri övgü veya yergi vesile haline getirmememiz lazım. Ebu Zer radiyalarının Bilal Radyalan ile geçen kıssasını hatırlarsanız, bir tartışma esnasında Ebuzer Zer Radiyalan, Bilal Radiyalan'a ey siyah kadının oğlu diye seslenmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu içtince e Ebuzer sende cahiliye var buyurmuştu. Yani cahiliye böyle şeyler. Yani bir kimseyi nesebinden, kendi elinde olmayan bir şeyden dolayı övmek veya yermek. Yani bir kimseyi falanca ıktan, falanca kabileden olduğu için, anası falanca olduğu için babası falanca olduğu için Bunlar kendi tercihli olacak şeyler değil. Veya kardeşi falanca, abisi falanca diye. Bundan dolayı övmek veya yermek. Bunlar cahiliye hasretidir. Hadislerde kastediler böyle şeylerdir. Hele bir de bu e, küfür üzere olan bir kimseden dolayı övünmek şeklinde olursa. Mesela adam diyor ben paşa torunuyum diyor. Zikrettiği paşa kafirin zınlının biri belki. Bunun gibi. Böyle birisiyle sırf dünyalık makamından dolayı övünmeye kalkarsa. Adam mesela diyor, ben e, işte falanın soyundanım diyor. Ama falanın soyundanım dediği adam, dünyada e, mevki makam sahibi biridir. İsim yapmış biridir ama küfür üzere. Böyle övünüyorsa, direkt hadisin muhatabı oluyor yani. Bu hadislerin muhatabı olan durum böyle bir şey. Allah izin verirse diğer bir, cahili hasreti, musibet sebebiyle ağıt yakmak. Sonraki derste işleyeceğimiz başlık. Subhanekallahu mevbi amdik ve eşhedü en la ilahe illa intıvahtake la şerikelek ve estağfurullah ve tübüleyk.